oynayanlar Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış, Dede, Faruk Akgören, Nine, Elif Baysal, Amca, Orhan Gözen, Mehmet, İsmail Yıldız 14. bölüm ...bir yaz günüydü... ...dedemle avludayız. Oğlum dersin var mı? Dinleyeyim. Dede ben emsileye başladım. Öyle mi? Maşallah. Bugün Kur'an metnini okudun... ...ezberledin. Yarın manasını vereceksin... ...bize inşallah. 24 sigayı sayabilecek misin... Emsileyi muhtelife ve emsileyi mutlari de sayabilirim. Ne istediyse saydım, ne sorduysa cevap verdim. Aferin benim aslan oğlum. Nereden sordumsa bildin. Muhsine Buyur efendi, ne istedin? Muhsine, artık bize bir kahve yap içelim. Ben de Ali'ye bir mükafat vereyim. Benim yapacağım kahve mi mükafat olacak? <gülüyor> Keseyi çıkardım, görmüyor musun Muhsine? Beş kuruş vereceğim. O günün parasıyla kesesinden çıkarıp beş kuruş verdi. Beş kuruş büyük paraydı. Bu defa dedeme ben bir soru sordum. Dede, minemin adı Fasma. Siz de hep Muhsine diyorsunuz. Neden? Muhsine ne demek ki? Babam da anneme sizin gibi Muhsin diyor. <gülüyor> demek babam da öyle diyor. Aferin. İyi de Muhsine ne demek? Muhsin ve Muhsine ihsan eden demektir. İhsansa iyilik yapmaktır. İnsan ihsanın kulcağızıdır demişler. İnsan iyiliği unutmaz, minnet altında kalır. olma iyilik yaparak kendimize bağlayabilir, esir edebilirsiniz. Cenabı Hak Rahman suresinde mealen, ihsanın karşılığı ihsandır buyurur. İhsanla ilgili meşhur bir de hadis var değil mi? Evet oğlum. Hazreti Ömer'den rivayet ediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail dizle konuşuyorlar. Cebrail soruyor, Efendimiz cevap veriyor. Sıra İhsan'a geliyor. Cenabı Hak Resul'ünün kalbine şöyle vahyediyor. İhsan, Allah'a onu görüyormuş gibi ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Peki bu manaya göre muhsine ne demek oluyor? Hem iyilik yapan kadın, hem de ibadetlerini Allah'ı görür gibi yapan kadın manasına gelir. İnsan Allah'a kul olunca her türlü esaretten kurtulur. Kullara kul olmaz. Nefsine, paraya, mesleğine, şuna buna kul olmaz. Kulluk hürriyet midir? Evet. Hakiki hürriyet Allah'a kul olmaktır. Allah'a gerçek kul olabilen ne kimseden korkar, yılar ne de kimseye minnet eder. Kulluğun ruhu da ihsandır, ihsan. Allah Allah! Ne güzel bir isim vermişsin bana. Allah razı olsun. Musine, kahveler ne oldu? Ay hay Allah, kahve istemiştiniz değil mi? İhsan'ı dinlerken unutuverdim kahveyi. <gülüyor> Zahar yok, daha oturuyoruz. Şimdi yaparsın Musine. Hmm, yaparım tabii, hemen yaparım hemen. Musine olmak kolay mı? <gülüyor> Amcamın, babamın, halalarımın annesi olan büyük annem. Babam askerdeyken 1919 yılında vefat etmiş. O sırada amcam 27, dedem 50 yaşındaymış. Sonra evlenmiş bu ninemle. Babamlar ona abla derlerdi. İkinci nineniz bir hayli genç olmalı. E, halalarımla yaşıtmış. Dedemi çok sevmiş, benimsemiş. Bir dediğini iki etmemiş. Vefalı, fedakar, gayretli bir insan. Biraz ağır öğrenilmiş. Ama dedem gene de pek çok şey öğretmiş ona. Hiç boş vakti yoktu. <gülüyor> Bir zaman bulsa hemen Kur'an'ın başına otururdu. Kur'an okuyuşu nasıldı? Tecvide ifrat derecede riayet ederdi. Tecvide ifrat derecede önem verince ne oluyor? Ee, Halar, ayınlar filan pek sak çıkıyor. Bazen nine biraz daha yumuşak söyle derdim. Oğlum dedem bana böyle öğretti derdi bana. <gülüyor> Dedemin öğrettiğinden asla taviz vermezdi. Ne öğrendiyse dedenizden öğrenmiş galiba. Dedem bu hanıma dirayetiyle, ilmiyle, fazlıyla ve şefkatli haliyle kendini sevdirmişti. Dedemin kendisine nasıl davrandığını anlatırken şöyle derdi: Soğan yemeği severdim. Dedeniz de çiğ soğanı sarımsa hiç yemezdi. Bir gün galiba çokça yemişim, mutlaka rahatsız olmuştu. Ama bana sadece şöyle dedi. Musine, sepette başka soğan kalmadı mıydı? Dedem vefat ettiğinde ninem 40 yaşlarındaydı. Çok üzüldü. Amcamın, babamın ve halalarımın gösterdiği hürmet çayanı takdirdir. Üveylik olmasına rağmen bunu hiç hissettirmediler. Zor bir iş aslında. Beşeri zaaflar çerçevesinde değil de Allah için davranırsan hiç de zor değil. Zor olmadı. Allah için olunca zorlar kolaylaşıyor. Bir anne gibi asla bırakmadı demek ki. O dönemde bizimle otururdu inem, Bizde kalırdı. Amcam, halalarım bize ninemi ziyarete gelirlerdi. Ninemin başını öperler, abla derlerdi. Ninem ağlardı. Ben, ben babanıza evlat getiremedim diye üzgündüm. Fakat bir yandan da iyi ki olmadı diyorum. Olup da bana acısı ne yapardım? Siz elhamdülillah babanıza çekmişsiniz. Artık üzgün değilim. Hem hiç bana evlat ihtiyacı hissettirmiyorsunuz. Allah razı olsun. Abla malum hepimiz meşgaleler içindeyiz. Kusurumuz varsa affet. Gerek bizden gerek gelinlerin Meryem ile Aliye'den. Gerek kardeşlerimiz Fatma'dan Hatice'den Rahime'den de bir kusur oldu ise bugün bayram. Bayram affetme günüdür. Evlatlarım, benim nur topu evlatlarım. Sizin terbiyenizde yetişen kimseler beni hiç incitmediler. Bunca senedir sizden, güler yüzden başka hiçbir şey görmedim. Sizler baba duası almış insanlarsınız. Evlatlarınız da inşallah sizin yolunuzda olurlar. Amin. Aynem daha sonra Medine'ye bizim yanımıza geldi ve orada vefat etti. Ayrıca kısmetliymiş. Allah mübarek etsin. Dedem imamı bulunduğu dolav camiinden tekke mahallesindeki camiye veya bir mevlide davete gidip gelirken yol uzun olduğu için kestirmeden Üçler Mezarlığı'ndan geçerdi. Burası Konya'nın en büyük mezarlığıydı. Şimdi dedem ve amcam bu mezarlıkta yatıyorlar. Allah rahmet eylesin. Mezarlığa girince boydan boya okuyarak geçerdi. Birisi şöyle demişti. Yahu senin şu deden ölülerle ahbap galiba. Geçen gece baktım yine mezarlıktan çıkıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Büyüklerin bazı hallerini anlayabilmek kolay değil. Dolav mahallesinde vurduğu vurduk, kırdığı kırdık bir belalı adam vardı. Kara Mehmet derlerdi. O anlatıyor. Gece meyhaneden çıktım eve gidiyorum. Kabristan içinden geçerken baktım bir karaltı bana doğru gürüldü. Dost mu düşman mı tedirgin oldum. Az sonra selam verip yanıma yaklaştı. Baktım ki Hacı Veys Efendi hocayım Bana dedi ki. Oğlum, bugün Mevlevi Şeyhi Mesnevi Han Sultan Selim Camii Hatibi Sıtkı Efendi vefat etti. Rahatsızdım cenazesine gelemedim. Gel, senin de onu bir ziyaret edelim. Fakat hocam, ben şey... Yani... Gel, gel, iyi olur. Ben dua ederim, sen de min dersin. Bu, bu halde olur mu hocam? Halinde ne var Mehmet? Benim bildiğim Mehmet, yiğit, gözü pek bir adamdır. Kimseden korkmaz. Hem ziyaretimiz uzun sürmez. ...sana engel olma. Hocam ben var ya ben ben şeyden geliyorum. Ya desem. Beni peşine taktı. Gittik taze mezarın başına. Kabrin yanına oturdu. Okudu okudu. Ben ayakta duramıyorum. Yere veriyorum Ne yaptımı tam bilemiyorum. Yetmedi filan hoca falan hoca filan falan derken mezarlığın yarısını dolaştık. Eve geldiğimde sarhoşlum geçmişti. Aklım başıma gelmişti. Boyaftisti aldım. Camiye gittim. Günahkar bir insan olduğumdan arkaları gizlenmek istedim. Hacı Beyiz Efendi vaz ediyordu. Beni gördü. Yakına gel oğlum, yakına gel. Öyle arkalarda kalma. Geç bakalım şuraya. İşaret ettiği yere oturdu. Namazı kıldı. Namazdan sonra beni bırakmadı. Oğlum, bu gece ben sana çok dua ettim. Allah razı olsun hocam. Duanız kabul oldu. Elinizi öpebilir miyim? <gülüyor> İnşallah artık kurtuldun Mehmet. Bu işlerden fayda var insana. Çıkmaz sokaklar artık gitmezsin inşallah. Hocam benim biraz daha duaya ihtiyacım var. Ömrüm gafletle geçti. Çok günahlar işledim. Benim affım için dua et hocam. Oğlum hepimiz geçmiş günahlarımıza tövbe edeceğiz. Etmeliyiz. Bizim dinimiz öyle güzel bir din ki... ...günahına tövbe eden o günahı hiç işlememiş gibi olur. ...yeter ki bundan sonra... ...sebadet olun. Hacı Veys Efendi'nin kirametleri çoktur. Benim halim bunlardan sadece biri. Bedenizi sevmeyen pek yokmuş galiba. Dedemin cemaatinden... ...bir de Mehmet Emin Usta vardı. O anlatıyor... Yatsı namazını kılıyorduk. Hacı Veys Efendi İmam. Sureyi Yusuf'tan bir yer okudu ve başladı ağlamaya. Hıçkıra hıçkıra okumaya devam etti. Halbuki temkinli bir insandı. Namazda ağlamazdı. Cemaat de etkilendi tabi. Eve gelince hocayı ağlatan ayetlere bir bakmak istedim. Şu lambayı tutuver de hadimle hocanın testirinden şu Yusuf suresine bir bakalım. Hayırdır inşallah. Gece gece kim olabilir ki? Ooo hocam. Buyurun buyurun. Hanım lambayı buraya getir. Hacı Veys Efendi hocamız geldi. Gece gece hayırdır hocam? Oğlum az önce okuduğum ayeti kerime bana çok dokundu. Çok kıssa var. Çok hisse var. Oğlum beraber konuşu verelim, Kızım da dinlesin. E, hocam elinizi öpebilir miyim? E, şimdi biz de tam hülasatü beyandan Yusuf suresine bakacaktık. Kızınız onun için lamba tutuyordu. Hacet yok oğlum. konuşu Hacı Beis Efendi Hoca o akşam gece yarlarına kadar anlattı. Hem kendi ağladı hem bizi ağlattı. Oğlum ne büyük Allah ki, Yusuf'u kuyulara attırır, köle diye sattırır, senelerce hapislerde yatırır. Pederini senelerce ağlatır, gözlerine perde indirir. Sonra Yusuf'a peygamberlik gelir. Yusuf Mısır'a vezir olur, olur, olur. Babasına, annesine, kardeşlerine kavuşur. Oğlum Kur'an-ı Kerim'in her ayeti mucizedir. Üzerinde durulmak ister. Peygamberlerin hayatlarında bizim için türlü ibretler vardır. Peygamberler kendileri yaşayan ayetlerdir. Her işimizde onları misal alırız. Onlar insanlığın önderleridir. Mehmet Emin Usta bunları anlatırken yıllar öncesinde olduğu gibi yine gözyaşlarını tutamıyordu. Dedemin yanında sürekli bir bohça ve bu bohçada iki üç kitap bulunurdu. Yolda, arabada veya vardığı yerde bunları okurdu. Çanta yok muydu o zaman? Yoktu. Konya'da Silleli Huriye Hoca derler bir hoca hanım vardı. Kızlara Kur'an öğretirdi. Bu hanım bir gün mevlit okuttu. Evi uzak olmasına rağmen dedem de bizimle gelmişti. Mevlitte birçok hocalar, alimler vardı. Hatim ve Mevlid duasını dedeme teklif ettiler. Dedem o gün duayı kitaptan okumayı tercih etti. Ben fakir de bir aşır okumuştum. Çıktık eve geliyoruz. 14. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Butch Production.